Açık Dergi. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Açık Radyo'dasınız. Hı. Açık Dergi programı gezi özel yayını içerisindeyiz şu anda. Devam ediyoruz. Bugün gündüz saatlerinde akışımıza olağan bir biçimde devam ettik ama tabii ki son iki haftadan daha fazla süredir olduğu gibi Açık Dergi gene gezi parkı gelişmelerine hasredilmiş vaziyette. Evet gündem Epey zaten şiddetliydi dün akşam da yayınından çıktık geri girdik e, hatırlayacaklar olacaktır dergi içerisinde e, çünkü şehrin tansiyonu bunu gerektiriyordu. Bugün de biraz hızlı bir giriş yapmak e, durumundayız e, zira e, hükümetin başından devletin başından açıklamalar e, geldi birkaç kanaldan şu anda teyit etmeye çalışıyoruz. Başbakan çok... Erdoğan'ın bir bildirisi var Evet ben de yayındayım Ben Deniz Ömer Madra Şimdi iki önemli Açıklama peş peşe gelmiş durumda Bir saat kadar önceydi Biz de takdim tehir yaparak Söyleyelim e, Validen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Yaptığı Çok önemli bir açıklama var ama Ondan daha sonra Olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yapmış olduğu, 10 yıllık iktidarında yapmış olduğu en önemli açıklamalardan birinin elimizde olduğunu söyleyebiliriz. E, Taber kaynaklarından topluyoruz esasını teyit etmeye çalışıyoruz. Evet ama elimizde NTV, MSNBC'den e, alınmış bir haber var. Zaten çok kısa bir açıklama biraz tebliğ niteliğinde ve ben hemen e, okuyayım. Erdoğan 24 saat içinde bu iş bitecek demiş. İçişleri Bakanıma talimat verdim. Evet. evet. İçişleri Bakanıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek demiş. Şimdi Başbakan Erdoğan TSK heyetiyle görüşme bugün yapmış. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılmış. Başbakan hem Merkez Yürütme Kurulu'nu toplamış hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu. ...TESK diye kısaltılıyor... ...onun heyetiyle bir görüşme... ...gerçekleştirmiş... ...ve e, bu haberin gidişatı da... ...şöyle bir alt... E, ...yapısına ilişkinde bilgiler veriliyor... ...Başbakan esnafa... ...Ankara, Hatay... ...ve İzmir'deki Gezi Parkı... ...eylemlerinin görüntülerini... ...Sinevizyon'da izletmiş... ...yani önceden... ...hazırlanmış bir senaryo... ...uyarınca bir toplantı olduğu anlaşılıyor... İstanbul yok. Neden olduğunu bilmiyorum. İstanbul'daki gezi, parka eylemlerinin görüntüleri yok. Üç ilde, üç şehirde Ankara, Hatay ve İzmir'deki ve edinilen bilgiye göre diyor NTV, MSNB'si. Başbakan esnafa şunları söyledi. Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Bundan sonra güvenlik güçleri daha farklı davranacak.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 Yani metnin kısalığı ve özlüğü itibariyle gerekse sunuluş tarzı itibariyle yani içinde yer aldığı senaryo itibariyle ve kullanılan seçilmiş içerik olarak üçüncüsü de içerik olarak bugüne kadar uzun yıllardan beri görmüş olduğumuz çok iddialı konuşmak doğru olmayabilir ama 11 yıllık 10 yılı aşkın bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri iş başında ve son seçimlerde de yüzde elli yüzde elli civarında bir oy alarak seçilmişti. Bugüne kadar bu hükümetlerin hepsinin başı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bundan daha benim kulağıma önemli görünen bir açıklama yapıldığını düşünmüyorum. Şimdi tek tek biraz da kelimelerinin içeriğine bakmamızda fayda var herhalde. ilk iki cümle çok önem taşıyor bir kere. Yani bütünüyle evet. her bakımdan son derece önemli bir açıklama ama şimdi tek tek analizini yapmaya çalışalım. Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Yani şiddete şiddet kullanmadık diyor. Geçerli olduğunu düşünemeyiz herhalde. Yorum yapmıyoruz. Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Yani bir şiddet olayı var. Yumruk ne demek? Şiddet kullanmak anlamına geliyor. Şiddete karşı şiddetle karşılık vermedik diyor. İkinci cümleye geçiyorum. Bundan sonra güvenlik güçleri, yani polis, jandarma, kolluk kuvvetleri daha farklı davranacak. Yani yumruk sallayacak olarak yorumlamam yorumlamamaya İmkan yok bunu. Başka bir açıklaması yok. Zaten dünyanın en uzun metinlerinden biri değil. Son derece kısa. Ve e, yumruğa karşı yumruk sallamayan güvenlik güçleri bundan sonra farklı davranacak diyor. Bu birinci mesaj. Yani güvenlik kuvvetleri şiddet kullanacaklar mesajları. İkincisi yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü global bir dünyada yaşadığımız varsayımıyla hareket ediyoruz. Yani Türkiye'nin de dünya toplumunun bir parçası Birleşmiş Milletler Üyesi, NATO üyesi bir ülke olarak ve Avrupa Birliği'nin de Avrupa Birliği'ne aday olan bir ülke olarak bütün bu uluslararası kuruluşlarla ve yakın işbirliği temas halinde ve onlarla sürekli bir bağlantı halinde hareket ediyor. Şimdi son olarak elimizde, benim elimde yok ama biraz önce konuşuyorduk evet. Aa, Avrupa Parlamentosu'nda demizde, Avrupa Arpa. Parlamentosu'nda bugün önemli bir toplantı yapıldı. Evet, hı hı. 15. gününe giren Taksim Gezi Parkı direnişi olayları Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde görüşüldüğü haberi var. T24'ten aktarmak gerekirse bu da çok farklı kişilerde söz almış ama şunu önemseyebiliriz. Belki Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı grubundan güy Verhofstadt önce gazeteciler için Türkiye'nin bir hapishane olduğunu söylüyor ardından da şunu ekliyor. Bu konuda Rusya'da Putin'i, Macaristan'da Urban'ı gördük. Şimdi de Türkiye'de Erdoğan'ı görüyoruz. Ben seçilmiş bir hükümete karşı değilim ama demokrasinin giderek kötüleştiğini söylüyorum. Son olarak biz grup olarak Türkiye'nin Avrupa Birliğini destekliyoruz ama Avrupa Birliği'nin prensiplerine satın dönen bir Türkiye'yi değil diye açıkça belirtmiş toplantıda. Evet zaten Başbakan Erdoğan uzun süredir dış miraklara bağladığı, e, bu halk kalkışmasının dış miraklara bağladığının çeşitli bir aslına görüyorduk. E, siz biraz önce yoruma gerek yok dediniz gerçi Ömer Madre, ama yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. Evet, şimdi ona olan, Aslında ya. tam olarak bunu Şimdi onun metin çözümlemesi yapmak zorundayız. Çünkü bu bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına... Yani Türklere, Kürtlere, Çerkeslere, Abazalara ve bütün Türkiye'de azınlıklarda dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben yapılmış bir tebliğ niteliğinde. Evet. Bu bir memorandum ya da andıç ne derseniz diyin çok kısa, özlü ve e, genellikle askeri, e, militer e, hükümetlerin kullandığı bir terminolojiye çok yakın bir üslup içinde kaleme alınmış bir metin. Şimdi bunu tek tek okumaya, yorumlamaya kalkarsak orada çünkü... sosyalistlerden de aynı tepki var, onu da söyleyelim Avrupa Parlamentosu'nda. Türkiye AB değerlerinden ye uzaklaştırmak istiyorsa değişmem diyen Erdoğan bir an önce değişmeli açıklamasında Avrupa Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda da yapmış. Evet Hannes Swoboda da. Yani Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği'nin çeşitli kuruluşlarından gelen Türkiye'deki demokrasinin ciddi bir e, tehdit altında olduğu ve bunun da e, seçilmiş bir parlamentoda seçilmiş bir hükümet tarafından bu tehdidin oluşturulduğu yolunda önemli uyarılar gelmesi bekleniyordu zaten bugünkü toplantısında. Gezi evet, yes, Parkı diyor. İçilerin dinlettikten sonra yaptıkları konuşmalar. Evet. Şimdi bu çok e, yoruma e, hemen yoruma geçecek olursak ee, birinci aldığımız şey güvenlik güçleri daha farklı davranacak. Yani yumruğa yumrukla karşılık verecek. yumruk Birinci yumruk varsayımını doğru kabul ediyoruz Erdoğan'ın. Ve yani Gezi Parkı'ndaki insanların yumruk attıklarını, şiddet kullandıklarını varsayım olarak kabul ediyoruz. Bu metin onu kabul etmemizi emrediyor bize. Ama e, buradan sonraki değişiklik bize değil, bütün kendi iç işleri teşkilatına, Türkiye'nin bütün kolluk kuvvetlerine gönderilmiş bir tebliğ niteliğini taşıyor. Güvenlik güçlerinin tavrını değiştirecek. Yani şiddet kullanacak. Silah kullanacak anlamına gelir. Yumru yumruk çünkü güvenlik güçleri yumruk atmazlar bildiğimiz kadarıyla onlar ellerindeki çeşitli e, silahları, gaz bombasıysa plastik mermin mesela. ve benzeri şeyleri kullanmakla. Bununla da sınırlı kalacağına dair bir ibare yok henüz. Evet. Yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok cümlesine geçiyorum şimdi. İkinci yorumlamak durumunda kaldığımız şey o da şu demek işte başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere ama bugünkü programlarda da yurt dışından gelen gerek uluslararası medyadan gerekse de Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Ev'den gelen açıklamalarda çok daha itidalli demokratik ve gezi parkı direnişçilerine karşı çok daha e, demokratik gösteri, e, barışçı gösteri haklarını kullanmalarını teşvik eden ve bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyleyen, aksinin demokratik devletlerle, hukuk devletleriyle bağdaşmadığını gösteren açık resmi açıklamalar geldi. İşte, Avrupa Parlamentosu'nu biraz önce okuduk, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Beyaz Ev adına yani Başkan Obama adına hı hı. aynı şekilde önemli demokratik, demokrasi sınırları içine çekilmesi ve bu demokratik olmayan gidişi bu tarafa çekmesi yönünde uyarılar geliyordu. Yani bunları Başbakan bu tebliğ niteliğindeki bu bir numaralı bildiri olarak da okuyabiliriz. Yeni bir düzene geçilmesinin ifadesi var. Çok kısa, özlü onun içinde bu benim elimdeki saatte 17.06 Türkiye saatiyle 12 Haziran 2013 çarşamba ve tek sayfalık bir metine sıkıştırılmış durumda ve diyor ki yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Batı devletleri, NATO umrumuzda bile değil, onların aklını kullanabilecek durumda değiliz. Onlardan gelen eleştirileri kabul etmeyeceğiz ve kendimizi uluslararası camiayla, uluslararası toplumla hukuki yapı olarak da, siyasal yapı olarak da bağlı hissetmiyoruz diyor. Evet. Peki bir de seçmiş olduğu heyet vardı görüşmek için, Taksim Gezi Park eylemlerini görüşmek için. Bugün onlarla da bir toplantısı vardı esasında. Evet. Belki de eş zamanlı olarak yapılıyor. Bu o çok e, şizoid bir durum yaratıyor kafamızda. Yani bir yandan onlarla e, çocuklar işte bu yaptıklarınız aranızda e, böyle provokatörler filan da olabilir. Dikkat edin derken bilmiyorum tabii orada olmadığımız için konuşmanın Hı -hı. nasıl olduğunu bilemiyoruz. Ama bir yandan da bu o, o o toplantı senin sözünü ettiği Gezi Parkı direnişçileriyle ilgili hı hı. onu örgütleyen ve başbakanın çağırdığı insanlarla toplantı sırasında mı bu tebliğ yayınlandı Bir bilemiyoruz sahiplerini evet. öncesinde mi öncesinde olsaydı herhalde Gezi Parkı'nda bu başbakanla konuşmaya giden insanlar herhalde bu, ne diyorsunuz sayın başbakan bunu biz anlamadık evet. derlerdi haberleri var mı yok mu bilmiyorum. Evet bu kadar acayip bir durumla şimdiye kadar hiç karşılaşmamış olduğumuz için yorumlamakta zor yani kimin kimle nasıl irtibatı var yani bir yandan başka bir odada mı heyetle konuşma oluyor onları da bilemiyorum. evet heyet toplantısı bu arada dörtlü olacağı açıklanmıştı bu heyet toplantısı ile ilgili taksim dayanışmasının zaten bir eleştirisi olmuştu bundan iki gün öncesinde de o zamandan beri taksim dayanışmasının yaklaşık bir hafta önce Bülent Arınç'la yaptığı görüşmeyi tamamen hiçe sayan ve Taksim Danışması'ndan hiçbir temsilcinin katılmadığı bir heyet toplantısı olduğunu belki bu noktada hatırlatabiliriz. Dörtte başladığı söylüyor ama şu anda ben de bir yandan bakıyorum. Herhangi düşmüş bir haber yok. Evet. Muhtemelen iki buçuk saattir bir toplantı düzenlenmekte. Evet, dolayısıyla de. bundan da haberleri olmadığını varsayabiliriz. Evet, evet haber sonra evet. yapılmış evet. olabilir. Şimdi aynı biz, şekilde. E, bu çok önemli bir nokta olmakla beraber hı hı. Hat hatta sürreal yani gerçeküstü bir durum olmakla beraber... Bundan çok daha önemli bir şey, meselemiz bir numaralı bildiri diyebileceğim. Bu şey, yani bir yeni yönetimin bir numaralı bildirisi gibi görünüyor bana. Şöyle diyor, yurt dışından gelecek akla ihtiyacımız yok. Bunun devamı da şu, yani biz Avrupa Birliği'ni, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı Ülkeleri Camiası'nı hatta Çin'i, Rusya'sını, İran'ını ve komşu ülkeleri aralarında anlaşmamız, çeşitli bölgesel anlaşmamız bulunan ülkelerden de gelecek telkinlere anlayışlara açık değiliz. Ve şöyle enteresan bir şey var. One minute dediğimiz insanlar şimdi bu durumdan seviniyorlar. Şimdi bunun e, bir tek anlamı var. Yani fazla yoruma açık bir cümlede değil bu. One Minute e, çıkışını yaptığı zaman Davos'ta hangi sene olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Senesine bakarız. Ama Davos'ta e, Simon ile <gülüyor> e, İsrail Cumhurbaşkanı ile e, beraber katıldığı bir toplantıda bir Amerikalı gazetecinin içinde yer aldığı bir toplantı, moderatör olarak bulduğu evet. bir toplantıda Simon Peres'in bir açıklamasına İsrail politikaları konusundaki bir şeyine sözlerine karşı itiraz edip ayağa kalkarak one minute diyerek sözünü kesmiş olduğunu Şimon evet. Peres'in evet, ve o toplantıyı terk ettiğini ve bu şekilde de İsrail'le Orta Doğu'nun en önemli güçlerinden biri ve nükleer güç olarak da tabi hepsinden ayrılan İsrail'in İsrail'e bir caizse posta attığını da biliyoruz. Şimdi one minute dediğimiz insanlar kimler? İsrailler. İsrailler yani bunun bir İsrail e, politikasına uygun bir durum olduğu iması çıkıyor. Bu Gezi Parkı'ndaki eylemlerin. Başbakanım bu kısacık metninden başka türlü yorumlanamayacak çok açık bir cümle daha var. Yani Hı. biz Kime one minute dedik? İsrail'e. İsrail politikalarına karşı, Filistinleri ezmelerine karşı. Çok Şimdi bu durumdan seviniyorlar. Yani Gezi durumu bizim hükümetimizi zayıflatıyor herhalde. Yani niye seviniyor İsrail bu duruma? Bilmiyorum ama bir süredir Star Gazetesi başta olmak üzere İsrail'den gelen tepkiler itinayla toplanılıyor bu arada. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Gezi Parkı hakkında... İsrail'deki sivil toplum kuruluşlarını verdiği tepkilerden tutun da hükümetteki kişilerin Gezi Parkı hakkında yaptığı bütün e, açıklamalar hangi oyunun içinde olduğumuzun farkında olmamız için derlenmekte bir süredir e, medyanın bir kısmı tarafından. Zaten <gülüyor> çeşitli e, gazeteler, Yeni Şafak Star evet, ve Sabah başta. gibi gazeteler ve onların bazı yorumcuları başta olmak üzere pek çok yerde internet evet. medyasında filan da sosyal medyada da çok sayıda. E, ...lobi ve böyle uluslararası komplo vardı. Başbakanın çeşitli konuşmalarında da bu açığa çıktı. Şimdi bu durumdan seviniyorlar dediği bir de İsrail lobisinin... ...Orta Doğu'da e, Filistinlilerin ve dolayısıyla da Müslüman kesimin... ...can düşmanı durumunda olan İsrail hükümetinin politikalarına karşı... ...bir durum sergileniyor burada başbakan tarafından. Ve başbakan diyor ki bu duruma seviniyor İsrail yönetimi diyor. Neye seviniyor? Hangi duruma? Gezi Parkı'ndaki yumruk atan insanlara provokatörleri. Metin bu kadar. Hı. Yumruğa karşı yumruk sallamadı. Yani bize yumruk geldi ve buna seviniyorlar. Bu durumdan seviniyorlar demiş. Pekala devam ediyoruz. Esnaf uyanık olsun. Ne demek? Yani, onu çıkaramıyorum. Yani. Aslında bu esnaflar için yapılmış bir toplantıda e, yapılan bir e, açıklama olduğu için sanırım bir yandan da bir esnaflara evet, bir mesaj vermek Tabii Ve şunu da söylüyor tabii yani büyük faiz bir lopsi. komplo var. Uluslararası muazzam bir komplo var. Evet. Yukarıda üç cümlede açıkladığı ve içinde İsrail'in de yer aldığı komploda. Şimdi e, bu duruma seviniyor ve esnafın da uyanık olmasını şu sebeple söylüyor. Faiz lobisi denen bir şey var iş başında bu hükümeti yık, yıkmak yıkmak değilse bile yıpratmak için ve bunun içinde gezi e, ayaklanmasının da bir koz olarak kullanıldı günlerden beri 15 günden beri Çeşitli yerlerde yazılıyor. Başbakan bu kısa tebliğinde de bunu tekrarlamış oluyor sadece. Yani aslında hükümet provokasyonuna uğruyor göstericiler tarafından ve bir biçimde şiddet kullanmak durumunda kalacak. Ve bu da bir takım uluslararası çevrelerin, lobilerin işine geliyor. Herkesin uyanık olması lazım. Evet. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Hatta mesele içişlerine de intikal etmiş. Evet, bu kadar. bir milli mesele olarak görülüyor. Ve Orta Doğu'da daha büyük bir komplo. Ve İçişleri Bakanıma talimat verdim. Talimat verdim yani emir gitmiş İçişleri Bakanı'na Muammer Güler'e 24 saat içinde bu iş bitecek diyor. Şimdi bu konuşmayı yaptığı saat aşağı yukarı 17 yani bir saat bir buçuk saat kadar önce değil mi? Evet en azından medya düştüğü saat NTV'den aldığımız haberi aktardığımızı hatırlatalım 17.06 e, gösterilen saat. Şimdi bu arada tebliğden bahsettik. Bundan yaklaşık 20 dakika önce 16.50 itibariyle radikale düşmüş bir başka haberden de bahsetmek lazım sanırım bu noktada. Aslında İstanbul, İdari olarak İstanbul'dan sorumlu olan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun bir açıklaması var. O da şöyle diyor olduğu gibi aktarıyorum. Bizimle çatışan grupların taraftarı olan kişiler şu an Gezi Parkı'ndaki gençlerin arasında diyor. Devletin egemen gücünü hissettirmeye devam edeceğiz. Ortada bir risk var. Bu riski herkesin satın alması ve değerlendirmesi gerekir. Artık bu noktadan sonra... Kendilerini de sıkıntıya sokarlar diyor Gezi Parkı'nda bulunan insanlara hitaben. Gezi Parkı'ndan dörtte bir oranında insanlar ayrıldı. Çatışma alanından uzaklaşmayı tercih ettiler. Hala bir miktar bekleyenler var. Onların da kendi rızalarıyla eylemi bitirmelerini bekliyoruz demiş. Şimdi bu sizin biraz önce bahsettiğiniz aslında bu cümlenin doğruluğu gibi bir noktadan yola çıkarsak eğer, eğer dörtte bir oranında insanlar ayrılmışsa e, bu ayrılmanın nedeni geçtiğimiz yani dün yaşanan polis şiddetiydi temelde. Bu müdahale sonunda e, bir ayrılmadan var bahsedebiliriz eğer böyle bir şey varsa bu durumda kendi rızalarıyla eylemi bitirmeleri gibi bir şeyin de söz konusu olmayacağını belki de söyleyebiliriz dün yaptığı açıklamanın çok benzeri bir açıklama yaptığını görüyoruz aslında bir yandan da Vali Mutlu'nun bugün gün içinde yaptığı açıklamaya baktığımızda bir adam, yani bu elimizdeki ikinci metin bu şimdi Vali Hüseyin Mutlu'nun ikinci metni bu ve bu elimize geçen Hmm, haber Radikal'den aldığımız Radikal'in internet sitesinden aldığımız bir haberde başlık Vali Mutlu'dan gezi Parkı için müdahale sinyali müdahale işareti adını veriyor. Yani başlık bu şekilde konmuş. Bu iki metni birlikte okursak özellikle yani önce okuduğumuz ama öncelikle Vali Mutlu'nun yaptığı metin arkasından da Erdoğan'ın 24 saat içinde bu iş bitecek. İçişleri Bakanı'ma talimat verdim metni. Çok son derece ciddi bir duruma işaret ediyor. Çünkü valinin de söylediği bir risk olduğu bu riski herkesin kendi payına alması gerektiği herkesin kendi riskini kendisinin üstlenmesi gerektiğini devletin bu konuda risk alamayacağını daha fazla söylüyor. Ve ilginç de bir terim kullanıyor. Riskin satın alınması. Yani bunu bir Yatırım. yatırım borsa ifadesiyle kullanıyor bu da çok ilginç ama üstünde durmayalım şimdi şöyle diyor bizimle çatışan grupların taraftarı olan kişiler şu an Gezi Parkı'ndaki gençlerin arasında devletin egemen gücünü hissettirmeye devam edeceğiz ortada bir risk var bu riski herkesin satın alması ve değerlendirmesi gerekir. Artık bu noktadan sonra kendilerini de sıkıntıya sokarlar diyor. Yani riski alacaksınız oraya giden insanlar ve sonradan da şöyle açıklamalar yapmış. Ee, biz hesap ettik. Biz şu an Gezi Parkı'ndaki gençlerin arasında provokatörler var diyor. Bizimle çatışan grupların taraftarı olan kişiler. Geceleri onlarla birlikte yatan bu provokatör grupların Marjinal yapıları gençlerin aralarında. Dolayısıyla bir an önce orayı boşaltmaları gerekir. Her an sıkıntı yaşanabilecek böyle bir ortamdan ayrılmalıdırlar. Artık kendileri içinde güvenlik noktasında ciddi provokatif risk oluşturan durumu normalleştirmek, orayı terk etmek diyor. Aileler çocuklarını oradan almalılar. Çok ciddi bir korku salan bir Tehdidi ortaya koyan bir ifade budur. Artık bu alandan ayrılmalılar demiş. Hala çağrılar var Taksim'e gelinmesi için. Bunlara itibar edilmesin. Alanların rahat bırakılması gerekiyor. Bu huzurlu duruşu sürdüreceğiz. Devletin egemen gücünü orada hissettirmeye devam edeceğiz demiş. Ve dün o yoğun çatışmaların olduğu noktada Gezi Parkı'na girmeyerek görev yaptıklarını söylüyor vali. Marjinal grupların hemen dibinde halen duruyor olmaları büyük bir sıkıntıdır. Bugünkü duruşları, pozisyonları kendi güvenlikleri açısından sıkıntılıdır. Artık tartışmalı bir noktada durmaktalar. O alanı boşaltmaları gerek. Bugüne kadar ben onlarla ilgili farklı değerlendirmeler içindeydim diyor. Açık söyleyeyim, başbakan da gözlerinizden öperim dedi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 Şimdi çok hayati önemdeki iki metinle ama özellikle de Başbakan'ın 24 saat içinde bu iş bitecek şeklindeki ile karşı karşıyayız. Bu da demin de söylediğim gibi Türkiye'de uzun bir süreden beri gördüğümüz en etkili ve bütün vatandaşlara hitaben yapılmış en etkili talimat niteliğini taşıyor. Hem ve Ülkenin başbakanı hem de İstanbul'un valisi ve İçişleri Bakanı da işin içinde zaten başbakanın tebliğinden bu konuşmasından açıkça e, sorumlu olarak tutulmuş kişi, sorumlu, sorumlu kılınmış kişi. Ufak bir ara verelim hemen devam edelim ardından reklamlara gitmek zorundayız. Açık Dergi. Devam ediyoruz, yerimize devam etmek durumundayız. Çok zamanımız yok ama önemli açıklamalar var önümüzde. Bu arada heyetin halen toplantıda olduğunu tahmin ediyoruz. Zira toplantı beş buçukta başlamış, bittiğine dair herhangi bir bilgi yok. Dayanışmadan bir temsilci yok dedim Gözde evet. az evvel. Ama şunu hatırlayabiliriz, Başbakan Erdoğan'ın yokluğunda bir heyet, Bülent Arınç'la görüşmüş esasında ve Taksim dayanışmasının, Bizim de bildiğimiz ve defayetle yayında anons ettiğimiz e, taleplerini bir kere daha Bülent Arınç'a e, iletmişti. E, bugün de bir heyet var ama bilmiyoruz. Yani bu heyetin taleplerinin değişmiş olmasının söz konusu olamayacağını söyleyebiliriz. Yani Gezi Parkı'ndan tamamen çekilmek ve her şeyden vazgeçmek e, noktasına gelecek isimler değildi önümüzdekiler ki böyle bir irade düşünülemez zaten. Zaten evet ben de onu söyleyecektim. Yani şimdi burada konuşmakta olduğumuz şey çok yakın bir süre önce önümüze gelen yani yaklaşık iki saat bile olmadı. Önce Hüseyin Avni Mutlu'nun valinin Gezi Parkı için müdahale sinyali verdiğini söylediği Radikal Gazetesi'nin internet sitesinden okuduğumuz bir haber. Ortada bir risk var ve herkes kendi riskini satın almalı. Değerlendirmesi bu noktadan sonra kendileri de sıkıntıya sokarlar deyip müdahale sinyali verdiği var. Erdoğan da 24 saat içinde bu iş bitecek İçişleri Bakanıma talimat verdim diyor. Yani İçişleri Bakanı'na talimat verilmesi 24 saat içinde bu işin bitmesi yolunda yani İçişleri Bakanlığı'nın polis kuvvetlerini oraya sokarak gezi parkına burayı oradaki insanları boşaltmasından başka bir anlama gelmez. Zor kullanarak yani orada kalmaya, kalmakta isyan, ısrar eden insanlar olması halinde ki. İşte biraz önce senin de söylediğin ilk sen e, bu dayanışmanın metni oradan çıkan metin talepler gayet basit beş tane talepleri vardı zaten. Hı hı. Gezi Parkı Gezi Parkı olarak kalacak diye başlayan. E, fakat e, bu son açıklamaların e, sorumluların cezalandırılmasını evet. gaz bombalarının yasaklanmasını. Gözaltıların ve gözaltılar alınan insanın serbest bırakılmasını kamusal alanlarında, kamusal alan olarak kamuya ait kalmasını içeren 4-5 basit ve demokratik talepti. Şimdi yalnız bu yeni durumda farklı bir şeyin içindeyiz. Yani İçişleri Bakanı'na bunun gerekirse kuvvet kullanılarak da dağıtılması ve herkesin de orada kalanların da kendi riskini göze alması gerektiğini söylüyor. Biz şey demişlerdi değil mi dayanışmada biz buradayız ve bir yere gitmiyoruz demişlerdi. Evet. Evet. Bugün içinde yaptıkları bir açıklama bu. Taksim denişmasını temsil edecek kimsenin davet edilmediğini ve yer almayacağını duyurmak isteriz diyor. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Gezi Parkı ve çevresinde yaşam hakkını ilçe sayan polis şiddeti acımasızca sürerken yapılacak toplantılar hiçbir şekilde sonuç vermeyecektir diye başlayan bir metin. Sonrasında ee, günlerdir aslında tekrarladığımız bu beş temel talebi bir kere daha hatırlatıp biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz diye bitiriyor Taksim Danışması bugünkü basın açıklamasını evet burada açıkça o zaman e, çok evet. ciddi evet. bir bu... kuvvet yani bir çok güçlü bir tarafla Gezi Parkı'nda da 15 günden beri ayaklanmış ve yalnız Gezi Parkı'nda değil İstanbul'un ve sonradan da bütün Türkiye'nin büyük şehirlerine ve küçük şehirlerine de yaygınlaşmış. Ve milyonlarla ifade edecek olan kitlelerin haysiyet diye adlandırabileceğimiz isyanları var. Demokrasi, haysiyet ve kendi hayat tarzlarına saygı gösterilmesini, dinlenme, sözlerinin dinlenmesini ve... ...kendilerine saygı gösterilmesini isteyenlerin direnişi var. Evet ve dünkü saldırı altında bu konuda bir müzakereye dahi gidilemeyeceğin açıklaması platformdan yapıldı ki... ...zaten son açıklamalarda Erdoğan'dan gelen da zaten oluşacak diyalogun tırnak içindeki diyalogun zaten bu bununla ilişkisinin olmadığı yönünde galiba. Çünkü mesele tekrar yurt dışına gidiyor dış mihraklar mihraklar ve faiz lobisi iş başında demiş yani ümit ettiğimiz diyalog kanalı açılmış değil itişleri bakanı da dahil olmak üzere pek çok e, bakanın katılımı seyirciyle dahil olmak üzere gerçekleşen heyet e, görüşmesinin içeriği bu açıdan da Henüz yani soru işareti ama haberde çıkabilir. Tabii ben bir de başka bir şey daha sormak istiyorum. Yani Erdoğan bu görüşme daha sonuçlanmadan, sonuçlanmadığını siz biraz önce evet. söylediniz saatlerle. Bu görüşme sonlanmadan yani Gezi Parkı'ndaki ayaklanmayı temsil eden, orada yatıp kalkan insanları... Bunca zamandır yaşayan insanları temsilen insanlarla görüşmesi daha sona ermeden bu işin 24 saat içinde biteceğini nasıl söyleyebilir bir yani onlarla bir e, diyaloga bir e, görüşmeye e, ve karşılıklı bir anlayışa varmış olmasına imkan yok çünkü bunu bir <gülüyor> toplantı bitmeden böyle bir şey şey yapılamaz ikincisi. Ee, o, o grupların tamamını temsil etmediğini de gerek gözde gerek de söylediniz. Dolayısıyla zaten o görüşme bitse dahi bu şekilde bir tek taraflı kuvvet kullanmayı da içeren bir şey e, önerilemez. Dolayısıyla yeni bir durumdayız. Evet milli menfaatler mi acaba? Gene, yani çünkü az evvel sizin kelime kelime analiz etmiş olduğunuz... ...metin bana birazcık öyle bir vurguyu tekrar... ...yani burada milli bir mesele var... ...hani gerisi teferruat denen cinsten... ...dolayısıyla burada... Gezi Parkı'nda olan biteni konuşacak durumda değilmişiz gibi bir e, alt metin, daha doğrusu bir ruh halde varmış gibi geliyor bütün evet, bu konuşmada. Bu bir olağanüstü hal ilan edilmesine doğru da e, gidecek olan bir yorum metin olarak da yorumlanabilir pekala. Şimdi aramızda e, Cem Madra da var bu Gezi e, Parkı'ndaki... Ee, toplanmaları, ayaklanmaları e, uzunca bir ismi. yani Başından beri aşağı yukarı izlemekte olan bir İstanbul vatandaşı. Kendisi eski e, programcımız. Ee, onun da söyleyecek bazı şeyleri var. Evet. <gülüyor> Bu sabah e, gittiğinde Gezi Parkı'na yavaş yavaş uyanan, çadırlarından çıkan e, insanlarla konuştuğumda ee, ...çocuklardan birinin söylediği şey... ...dikkatimi çekti benim çok. Ee, ya yeni uyanıyordu. Sabah mahmurluyla ...sabahın altısına kadar çünkü şey yemişler... ...gaz yemişler. Ve kalmışlar orada. O, o cehennemi ortamda. Ee, çocuk şöyle bir şey dedi bana. o e, da ne olacak filan diye sordum da. Vallahi dedi biz buradayız. Kalacağız burada. Ama dedi eğer kaybedersek... ...ki bekliyorlar saf değiller. Bir şekilde bir... Erdoğan'ın son konuşmalarından sonra zaten böyle bir açıklama e, malumun ilamı, i̇lamı, ilamı gibi oldu. Zaten düşman ilan etmişti. Çünkü bir başbakan olarak ülkenin bir kısmını düşman ilan etmişti. Çapulcu teröristten falan sonra da düşmanlar olarak bakıyordu buna. Ve bunu açıkça söylüyordu. Şöyle dedi bana, e, biz buradayız kalacağız... Valla boşaltabilirler bir şekilde kaybedersek daha doğrusu Erdoğan kazanırsa çünkü kişisel bir mesele yapmış vaziyette 1984 yaşanacak Türkiye'de dedi Orwell'in romanına gönderme yaparak. Yani 12 Eylül'ü bile aratacak bir, bir döneme girebiliriz. Karanlık bir döneme dedi. Kritik yani gözlerinde şöyle bir şey okunuyordur. Kritik bir gündeyiz bugün. Bugün diyordu. Bugün için söylüyordu. Onu dün boşaltmadılar, yapmadılar. Bugün gelecekler ve çok kritik bir an, tarihi bir an yaşıyoruz diyordu. Karanlık, korkunç karanlık bir dönem gelebilir Türkiye'ye. Bu Gezi Parkı'nı, ağaçları e, ve tek tek hakları çok daha aşan bir rejim, karanlık bir rejim gelecektir Türkiye'de değer kaybedersek kaybedersek. Son konuşmalarını dinlediğimizde e, Başbakan'ın, ve 2006, 28 Mart 2006 yılında Diyarbakır'daki ayaklanmalar sırasında 7 ço 7'si çocuk, 11 kişi ölmüştü galiba. Yaptığı, e, o sırada yaptığı açıklamada herkes bakabilir bu e, açıklamalara. E, e, önemli altını çiziyorum diye kameralara bakarak şunu söylemişti. Vatandaşlarımdan orada olup bitenlere gözlerini, kulaklarını ve vicdanlarını kapatmalarını istiyorum demişti. Resmen. Böyle bir başkandan bahsediyoruz. Halk, Halkının bir kısmından yapılanlara kapatmaları, gözlerini kapatıp sabretmelerini bitinceye kadar. Ve dikkatle, hatırlamamız ve çok dikkatle düşünmemiz gerekiyor. Evet, yani bence de çok önemli ve kritik bir Dönem. Yani bu iş 31 Mayıs'ta başladığı zaman bu birkaç ağacın sökülmesine karşı çıkarılan bir hareketti genç insanların ve çoğunluğu da yani kadınların da önemli ölçüde etkili olduğu bir şeyde. Bu, bu birdenbire bütün Türkiye'yi saran bir büyük ya, ya, şey ya, orman yangınına hı hı. dönüştü. Bozkır yangınına dönüştü. Ve şimdi geldiğimiz nokta yani her geçen günü gerçekten kritik olarak nitelendiriyorduk. Ama bu son gelen Erdoğan'ın açıklamaları 24 saat içinde bu iş bitecek talimat verdim demesi insanın içine ...kaygı e, veriyor. Şunu da söylemek gerek ama... ...bütün gün yaptığımız yayını da hatırlarsak... ...yani Güvener Ertuğrul'un yayında var... ...alandan pek çok kişiye bağlandık... ...sabah evet. sizin yaptığınız telefon görüşmesi... ...şu anda maalesef hanımefendinin ismini hatırlamıyorum ama... ...dimdik ayaktayız... ...Sultan Özcan... Evet, Sultan'ın Hanım böyle söylemişti... ...dimdik ayaktayız hatta daha iyi bile geliyor demişti... ...bugün içerisinde Taksim dayanışmasının... ...bileşenlerinin... Kimler, hangi kuruluşlar olduğunu dair uzun bir liste inandı. Pek çok kuruluş var. 81, anda, şey 81 var, kuruluş şey ve yani bunun içerisinde politik partiler var ama bunun yanı sıra pek çok örgüt var. Çevre örgütleri var, çeşitli STK'lar var. Yani toplumun, sivil toplumun, aynı zamanda politik bir örgütlü toplumun hemen hemen çok çok büyük bir kısmı şu anda gezi parkında. Yani gezi parkında olan şu anda aslında pasif bir şekilde bekleyen bir kitle değil. Zaten. Yıllardır Türkiye'de kendi hakları, insan hakları için ve kendi anayasal hakları için savaşan bir kitleden bahsediyoruz ve koskoca diyeceğim Demokrasi ve uluslararası a, medyanın gözü önünde, uluslararası kamuoyunun gözü önünde bu sivil topluma indirilecek e, darbenin <gülüyor> olasılığının ben çok uzak olduğunu en azından temenni ediyorum. Bunu da söylemek gerek. Evet aslında tam bu söylediğin noktada hem uluslararası medya çünkü dün mesela e, CNN 3 saatlik neredeyse bir canlı yayın yaptı. 7. 7 mi? Pardon. Tamam ben son e, saatlerine belki yetişmişim. Ama bir yandan uluslararası kamuoyu da çok önemli. Şimdi bugün biraz önce Avrupa Parlamentosu'ndan bahsetmişken 3 sayfalık bir rapor yayınladılar. Ben ondan çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, Türkçe'ye çevrildi çünkü. Aslında bu Tüm bu tartışmaların temelinde bulunan e, gösteri hakkının ifade özgürlüğü e, kapsamında evet. değerlendirmesi ve bu hakkın e, geride ile başlayan bir rapor bu. 1950 yılındaki İnsan Hakları Sözleşmesi'ne referans veriyor. Sonrasında 9 maddelik bu 3 sayfalık raporun sonrasında 9 maddelik e, bir talep listesi çıkarmış Türkiye hükümetine. Ve aslında bir yandan da Taksim dayanışmasının 4 e, maddeye kabaca özetlediği her şey var içinde. Yani bir, bir yandan... Çevik Kuvvet'in siyasi partileri hedef almaması gerektiği Türkiye hükümetinin protestocuları ve Türk halkına karşı uyguladığı devlet şiddetini e, kınadıklarını belirtiyorlar. Ana akım Türk medyasının olayları göz ardı etmek girişimine kınıyoruz diyorlar. E, şimdi hepsini okumak için maalesef zamanımız evet. yok ama internetten zaten bulmak mümkün olacak. Zaten ve son olarak şöyle bitirmişler Baş, başkanımıza bu kararı konseye komisyona dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi komisyon başkan yardımcısına Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başkanına üye devletlerin hükümet ve parlamentolarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk hükümetine iletmesi için talimat veriyoruz diye bitirdikleri bir önemli bir rapordan bahsediyoruz. Bu yurt dışından gelecek bir akıl değildir. Yani Başbakan'ın söylediği. Yani burada sözünü ettiğiniz işte çeşitli bileşenlerin içinde pek çok parti de var. Hı hı. Dün geceyi geçiren milletvekilleri var ve gece yarısı MKYK toplantısı yapan hı. bu meseleyi çok önemli bulan Cumhurbaşkanı'na giden Cumhuriyet Halk Partisi de var. Pek BDP de var. BDP'li milletvekilleri de oraya gidecekler. Yani bu... Yani Gezi Parkı öyle bir Gezi Parkı değil. İçişleri Bakanı'na gerek. talimat verip 24 saat içinde bitir gibi görünmüyor ama orada toplanan kitlelere bağlı bir durum. durum. Kesinlikle ara vermek durumundayız. Açık Dergi Evet. Açık Dergi içinde özel program devam ediyor. Gezi ile ilgili epey zamandan beri olduğu gibi ben de bir iki kelime daha edip gideceğim. Ortada paniğe kapılacak bir paniğe mahal yok onu öncelikle söyleyeyim Erdoğan'ın 24 saat içinde bu iş bitecek demesi boşalabilecek içi boşaltılabilecek bir duruşla ancak karşılanabilir Vali Mutluluğun Gezi Parkı için müdahalesinin yeri de aynı şey bu noktadan sonra kendilerini de sıkıntıya sokarlar terk etsinler diyor eğer orada biz e, buradayız duracağız diyen kitlelerin e, tavrı belirleyecektir her şeyi. Yani evet. Erdoğan'ın açıklaması mı, Vali Mutlu'nun açıklaması mı yoksa oradaki Gezi Parkı'ndaki demokratik toplanma hakkını kullananların iradesi mi e, hakim olacak? Bu kadar basit bir denklem gibi görünüyor. Ben bunu söyleyerek aranızdan çekiliyorum. Evet ortada faiz öbüsü değil sivil toplum var. Örgütlü ya da örgütsüz. Böyle bitirebilir. Radyoda Açık Dergi programında Taksim Gezi özel yayını devam etmekte. İlk bir saati başbakan ve valinin açıklamaları etrafında yorumlara bırakmıştık. Hı hı. Ama Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle insanlar ne kadar yorgun olsa da ki bir nöbet devrinden de sıklıkla bahsediliyor. Yani orayı boş bırakmamak için. Gece uykusuz kalanların eve gidip e, ya da işe gitmek zorunda onların işlerine gidip yerine başka insanları bıraktıkları bir nevi organizasyondan bahsediyoruz. Bugün etkinlikler başladı, çöpler toplandı bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yavaş yavaş toparlıyor kendini. Bugün bir programcı arkadaşımızla konuşuyorduk Buğday Derneği'nden e, Oya. Bu iş böyle biraz dağılır sonra da toplanır. Görümünü yapmıştı o da. Evet hatta biraz daha toplu olduğunu bile söyleyebiliriz artık dün akşam biz yayından sonra e, meydana ve parka çıkamadık ama ben sabah saatlerinde e, uğrama imkanı buldum öğlen saatlerinde daha doğrusu hem e, yoğun müdahale hem de yağmur nedeniyle biraz e, daha önceki günlere göre tabii ki de biraz dağılmış durumdaydı. Battaniyeler e, ve çadırlar e, toparlanmaya çalışılıyordu. Bu yağmur e, engelinden e, evet. dolayı ama gün içinde aslında çok fazla zaten ihtiyaç liste yayınlandı. E, Kimse yağmurdan kaçmadı zaten. Evet kaçmadığı gibi aslında pek çok da yardım eşyası her taraftan neredeyse yağdı diyebiliriz. E, farklı e, kurumlar aracı değil. Önünü TUMOP topluyordu bildiğim kadarıyla ama münferit olarak da insanlar gidip getirdiler. Yani kuru gıda, işte çadır gibi evet. şeylerden bahsediyoruz. Aslında şu an önümde yok ama birazdan onu da paylaşmak gerekebilir. Bir şey de var. Park İhtiyaç de. Tam 10 noktada buldum zaten. Çadır, kadın erkek giysisi, battaniye, yangın tüpü, çekçek çek tipi, paspaslardan, uyku tulumu, kalın bahçe eldivenleri, profesyonel gaz maskesi, gözlük ve de kovanın ihtiyacı. Kovaya ihtiyacı vardı bugün içinde Gezi Parkı'nın. Muhtemelen bunun bir kısmı sağlanmıştı. Ama yine de ihtiyaç olabilir onu da hatırlatalım. Şimdi meydandan bahsettik. meydana bahsetmişken meydana doğru yola çıkmış olan gazeteci arkadaşımız Mehveş Evin'le biraz söyleşmek istiyoruz. O aslında günlerdir oradan bildiriyor aslında köşesinde ve Bülon'da Gezi Parkı'nı yazıyor. Biraz izlenimlerini öğrenmek istiyoruz. Mehveş Evin merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evimizden. İyi akşamlar. Hoş bulduk. E, yoldayım şimdi. Sprey arıyorum kurtuluşta ama hiçbir yerde bulamıyorum. Onu da şu anda paylaşmak isterim galiba. Yoksa bu. Ne, ne arıyorsunuz? E, sprey bu. Evet. E, anti, anti asitli malzemeyi evet. sıkmak için gözlere gerekiyor. Çünkü gaz bombası atıldığı zaman gözler evet. yanında en etkili olan e, ve her İstanbul'un artık yanında taşıdığı malzemelerden biri bu biliyorsunuz. Evet böyle bir talep yoktu gerçekten. Evet. Arz çökmüş vaziyette şu anda. Başka e, alet edevat içinde benzer bir durum var. İstanbul'un yeni alışkanlıkları var. Bunu söyleyebiliriz. Taksim evet. Gezi Parkı'na çıkmakta bunlardan birisi oldu pek çoklarımız için. Siz da zaten e, sıklıkla oradaydınız değil mi? Onu... Evet. En başından beri takip etmeye çalıştım. E, dün gece de saat 2'ye kadar hem Taksim hem Gezi civarındaydım ama 2'den sonra da çok e, en şiddetli e, şey e, müdahalede ikiden sonra oldu. Hı hı. E, fakat ben de yani gezi Parkı'nın içinde olduğum sürece e, önce sabah dün sabahtan bahsediyorum saat 11 sıralarında taksim meydanına müdahale ediliyordu. Hı hı. Bütün e, gazlar e, içeriye gezi parkına da geliyordu. Hı hı. E, i̇şte bir o bir de bir basın toplantısı vardı hep beraber toplanmıştık. O sırada Çıkıldı ve çok yoğun sıkıldığı için e, baya bir kargaşanın içinde kaldık. Daha sonra da akşam yediden sonra yani e, vali herkese çağrı yaptıktan sonra e, gazıya dokunmayacağız dedikten sonra binlerce insan belki işten çıkıp geldi hı hı. ve yine gazın Yedi parkın içindeyken bu böyle devam etti. Yani bugün bir takım gazeteler diyor ya gezi parkına müdahale yapılmadı diye hı hı. çok açık bir şekilde doğruyu yansıtmadığını herkes biliyor. Evet, biz de gün içerisinde yayınlarımızda konuştuk esasında evet, evet kesinlikle şaşırdığı meydanda olan bir tane gezi parkına zaten fiziksel koşullar uyarınca. Yok, i̇çine içine de atıldı. Doğrudan, yani evet. içine doğrudan atıldığını ben gördüm. Yani ayağımızın dibine. Başka Doğru. arkadaşlarımızın öyle oldu. Evet. Ama bir biçimde Gezi Parkı bir organizma şeklinde bunların dışarı atmayı da e, evet. bildi e, her seferinde. Evet. Kimse evet. de vazgeçmiş gibi gözükmüyor. Siz katılıyor musunuz bu fikre? Tabii ki. Ee, vazgeç. yani bu gösterilere katılmaktan ve bir araya gelmekten bahsediyorsunuz. Tabii evet. ki yani insanlarda daha böyle yükselen bir kararlılık var. vardır. Mesela Böyle bir gezi parkına girdim çıkıyorum işte Harbiye tarafına Taksim tarafına geçemedik çok yoğun oradaki şeyler. İşte bir talimhane tarafında akşamüstü baya bir çatışma oldu. <gülüyor> Ama haricinde yani baktım saat mesela 6-7 gibi 7. yok ondan sonra saat 8-9 gibi <gülüyor> e, baya insan böyle ellerinde işte ne bileyim Tencereler, maskeler falan filan evet. hiç vazgeçmeden gidiyorlardı. Sokaktaydılar. O çok ilginç geldi bana. Evet burada muazzam bir kuvvetten bahsediyoruz evet. esasında. Yani ilmanın evet. kuvveti. Bu arada bahsetmişsiniz gene yazınızda avukatlar var bir de esasında. Evet. Avukatlar evet. gözaltındaydı bırakıldılar.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 Daha da bir eee çünkü yani avukat e, orada yakapacak göz altına almıyor ve insanlar bunu görmeye dayanamadı. Evet. Göme dayanamadı üstüne üstlük yani aslında tam da istenen bir nevi gözdağıydı ama bunun da tam evet. tersi oldu. Yani çalan adlisinin büyüklüğü hani adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede adalet sarayının büyüklüğünün tezatından her zaman bahsedilmişti. Kim yorumlar var ki ilk defa bu büyük bina bir şey yaradı. <gülüyor> <Gibisinden>. <gülüyor> ya evet doğru olabilir. Olabilir gerçekten çünkü hem e, Türkiye'de hukukun durumunu e, herkese çok net bir şekilde gösteriyordu hem de e, avukatların e, bu konuyla ilgili etkileri ve taleplerinin dile gelmesi ve bu kadar büyük bir çoğunluk halinde dile gelmesi çok önemliydi bence. Evet, kesinlikle. Aynı iradenin geçerli olduğunu söylüyoruz biz de. Öyle, şöyle bir şey var, yani sizler de bunları konuşuyorsunuz, yayınlarınızda yer veriyorsunuz. Bu e, baskı politikaları devam ettikçe, işte devlet yetkilileri sert açıklamalar yaptıkça... da sokakta daha fazla tepki ve daha fazla... Evet şey görüyorum nasıl diyeyim öfkeye dönüşebiliyor ama böyle çok şey bir öfke değil. Hani yakalım yıkalım tarzı bir şey değil. Yani ne hakla bize bu söyleniyor? Ne hakla bizim isteklerimiz kabul görmüyor evet. şeklinde. Yani konuştuklarım genelde duyduklarım bunlar da bilmiyorum başkaları ne der. Evet, belki de aslında yok sayıldıkça kendini belli etmeye çalışmak ...la açıklayabiliriz evet. bu durumu belki de. Yok sayılmak, küçük... küçümsenmek eve hakarete uğranmak. Yani Gülsir'in evet. International'ın... ...canlı yayında bir... ...gazeteci yorumluyordu. Yani insanlar... ...hakarete uğramaktan sıkıldılar. Dedi. Hı -hı. Bence bu çok doğru. Hı -hı. Yani bu üslup bizi... ...hiçbir yere götürmüyor diye çok konuşuyorduk. Evet. Ama yani patladı bir yerde... hakikaten Evet kesinlikle. Hı. Peki ümit ederim ki... ...her şey iyi olsun bu akşam ve devamında hep beraber evet, olalım. Evet. Taksim evet. Gezide. Ben de öyle ümit ediyorum. Umarım birazcık e, gerçekten bu noktalara gelmesine hiç gerek yoktu. Bence biraz geç kalır ama hala evet, doğru kesinlikle. atılabilecek adımlar olabilir. Evet. Hala var. Hala evet, şey var. Geç değil yine de. Evet. Peki evet. Mevhe Şevin. Çok teşekkür Çok ediyoruz. İyi, İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet Mevhe Konuştuk. Kurtuluş'tan şu anda Taksim Meydanı'na çıkmak üzere o da. Ee, şimdi birazdan e, tabii Odası Başkanı Taner Gören'e bağlanacağız. Dün geceki ağır müdahalenin ardından biraz son durumu onunla konuşmak istiyoruz. Ee, ama belki e, bu arada heyetle ilgili e, programın başına da söylemiştik şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi e, görüşmenin bittiğine dair heyetle e, görüşmenin bittiğine dair bir açıklama gelmedi 11 kişilik bir heyet olduğunu hatırlatalım <gülüyor> taksim dayanışması herhangi bir temsilci olmadığını e, söylüyordu bu heyetin içinde e, Ahmet Mümtaz Taylan var oyuncu aslında Betül Tambaş e, önemli bu heyetin içinde belki de bir noktada platformun her ne kadar özellikle platform adına değil bireysel olarak gittiğini açıklamıştı bugün ama sonuçta bu mücadelenin içinde başından biri bulunan biriydi profesör doktor Betül Tambay. yanı sıra Başbakan Erdoğan'a açık mektup yazan bir AKP destekçisi Bülent Peker pek çok mecrada evet. dolaşmıştı onun mektubu o davet edilmiş mimar ve şehir planlama uzmanı profesör doktor Halit Çıracı mimar ve şehir planlama uzmanı yine İpek Akpınar sinema yönetmeni Kutlu Ataman var bir lise öğrencisi Nil Eyüpoğlu var, sanat yönetmeni Rümeysa Kiger, mimar Selva Gürdoğan, sosyal medya uzmanı Zehra Öney ve yayıncı Zülfikar Kürüm'den oluşan bir 11 kişilik bir heyet. Şimdiye kadar fotoğraflarını gördük. Bu arada İçişleri Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı da yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı da katılıyormuş bu toplantılara. Henüz haber gelmedi ama konuşmalarla ilgili. Evet bu arada... Changeok'ta bir şiddet kullanımını karşı kampanya başlattığı daha beni vermiştik. Bu arada kaçırdığımız bir başka uluslararası kampanya da önemli ve büyük kampanya örgütçülerinden avazda başlatılan kampanyaydı. Erdoğan and the anti crackdown baskı hemen durdur başlığını taşıyordu. Bu Haziran'ın ilk gününde açılmış olan imza kampanyası 30.000 Mayıs gözüküyor hatta. Bugün itibariyle yeterli imzacıya da e, ulaşmış vaziyette heyet e, diyaloğu sürdürüyor e, diyoruz. Her ne kadar hükümet biraz kapalı devre e, bir halleriymiş gibi gözükse de ama bunun yanı sıra uluslararası kamuoyda e, Türkiye'de olan bitenin gayet de farkında olacaktı. E, Avaz Ork'tan yaptığımız tek çıkarım bu değil. Avpe Parlamentosu'ndan yapılan açıklamalar aynı şekilde bunu gösteriyor. Bilmiyorum Avaz ulaştı ama başka kampanyalarda e, burada olan biten konusunda şeffaflık için epey işe yaramaktalar evet bu arada bu Avaz kampanyası Avaz hikaye oluyor sonrasında ee, daha önce açılmış bir kampanya ama özellikle bugün içinde sosyal medyada evet. e, yayıldıkça duyulmaya başladı ve ben sabah gördüğümde 10 bin kişi olan sayı şu an 70 kişi, 80, bin 80. yani bir gün içinde 70, 70 bin kişinin imza attığını görüyoruz peki bundan biraz daha devam ederiz bahsetmeye ama şimdi tabi odası başkanı Taner Gören telefon attığımızda Taner Bey merhabalar merhaba, iyi iyi merhaba. çok teşekkür ederiz ee, sizinle son olarak dün yaşanan bu ağır müdahale sorusunu Evet. Dün böyle heyecanlı ve gürültülü evet. bir ortamda acaba duyuyor muyum etkisi değişikliklerde evet, konuştuğum bir. Görüşmemiz oldu. Şimdi sakin bir yerdeyim. Evet. Daha rahat konuşabiliriz. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz dün gece Vallahi Valla dün işte gece 22'ye kadar orada kaldım. O son işte oradan çıkıp öteki revirimize gidecekken birdenbire bulunduğum yerdeki işte ten üzerinde baktım bomba. Bir panik olayı tabii isterseniz oldu herkeste. İşte tekrar eviredik. Ondan sonra orada kaldım. Yani gaz olayından özellikle Yani ben denizde kullanmadığım kadar deniz gözlüğünü kullanmak durumunda kaldım evet. bu olay Deniz gözlüğü bayağı bir koruyor. Hı hı. İşte bir de nispeten iyi bir gaz maskesi. Yani gazu maske maskeye şey yapan. Onun da öncekilere göre daha az etkilendiğimi söyleyebilirim. Çünkü ben iki kere çok yoğun gaz, yani ölüp ölüyorum, yetecek kadar gaz yediğim oldu iki kere. Evet, böyle bir his, ee, his de uygun. Bu... Sorunum yok, hı. ben yardımcı olmaya çalıştım gelenlere. Hı hı. Hiçbir e, peş, peş peş peş peş gaz yiyenler, yaralananlar e, geldi ve sonuçta mesela işte bugün arkadaşım beni aradığında dün saat 12'den bu yana Mesela i̇şte bizim o gözüdeki 140-150 kişi ambulansla hastanelere, çeşitli yerlere edildi. Ondan sonra işte 41 kafasından darbe almış ya da yaralanmış olanlar yani kafa travması dediğimiz hasta geldi. Kırık şüphesi olan 45 hasta geldi. Bu bizim revirin sayıları olarak bana bildirildi. Resmi sayılar olarak... Ben Sağlık Müdürlüğü ile görüşüyorum. Hı hı. Dün saat işte 12'den sonra bu zamana kadar dünden bu yana olan hastaneye yatırılan hasta sayısı 6. Ve bunların bir tanesi kafada çökme kırığı dediğimiz yani kemik yerinden ayrılmış ve beyne doğru göçmüş bir yaralanma olayı bunu hemen acil e, ameliyata e, aldılar e, şişliye felat tanesinde ve ben daha sonra geç vakit durumunu öğrenmeye çalıştım e, durumunun iyi olduğunu e, bereket hissediler hı hı. E, sevindik. Şimdi e, 10 Haziran e, 18 itibariyle bende sayılar var e, ona işte bu altıyı eklemek durumunda oluyoruz. 10 Haziran Mesela 2013 itibariyle 26 kişinin yatırılarak tedavi edildiğini, 5 kişinin yoğun bakımda tedaviye alınmak zorunda kaldığını ve bu 5 kişinin içerisinde de 2 kişinin e, hayati tehlike e, gösterecek şekilde 2 e, tanesinin hatta beyin ölümü gerçekleşmek üzere gibi haberlerin geldiği böyle çok ağır yaralı olan kişi var. Ee, ayrıca bir Ankara'da evet. e, olan bir e, vaka var, yani, e, bir ölüm e, olaylarından tabii dolaşıyor, i̇şte dört ölü var falan çıktı. Ben İstanbul itibariyle e, sağlık müdürlüğüne özellikle sordum, e, Ölüm resmi olarak ölüm e, olayı yok henüz e, ama İstanbul'da şu anda iki tane beyin ölümü gerçekleşmek üzere olan e, yaralı e, olduğu Masraflar diler bana. Şimdi bu ee, biraz pardon yapmanızı böldüm ama biraz önce bahsettiğiniz Ankara'daki arkadaşi Sarı Sülük'le ilgili bugün pek çok Etem, haber dolaştı. Evet. E, beyin ölümünün gerçekleşine dair bir e, evet, açıklamaya. Ondan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Ya bu Ankara'daki, İstanbul'da da ayrıca iki ayrıca. tane ağır yaralı var ve hı hı. E, beyin ölümü gerçekleşmiş olduğu söylenen iki yoğun bu beş tane yoğun bakımda yatan yoğun bakım tedavisi gerektiren kişi var. Bunların iki tanesinde beyin ölümü gerçekleşmiş olma ihtimalinden söz ediliyor. Evet. Bu arada göz özellikle yaralanmaları var. Yani göz, gözünü kaybetmiş, gözü ağır yaralı kişi sayısı da 6 olarak söyleniyor. Evet. Evet. evet. Çeşitli şeyler var. 15 astım krizi var. Bir başka hasta var şu anda Göztepe'yi yoğun bakım ünitesinde yatıyor. O da bu gazdan dolayı 75 yaşında hasta kalbi duruyor ve resitasyon dediğimiz canlandırma yapılıyor. Ve ondan sonra da yoğun bakım ünitesine alınıyor. Orada oldukça durumu ağır olarak yatıyor. Peki, bir hasta da böyle var. Evet, bir gün içerisinde yaklaşma imkanını buldunuz mu? Gezi Parkı'na? Ben bugün Bire bire uğradım. Bir vakitsizlik klinili oraya direkt şey yapmadım. Oradaki oranın organizasyonu yapan bir arkadaş onla konuştum ve orada çalışan yine sürekli oranın verilerini takip eden bir doktor arkadaşı var. Onunla konuştum. Hı hı. Yani dünden kalan bir takım hastalar, 10-15 hastanın devam eden bazı tedavilerinden söz etti. Hı hı. Ve Şimdilik durum sakinlendi. Gece bir ara e, Revi de gaz e, saldırısına uğramış Çık. ve <gülüyor> su da hatta atılmış e, diye söylendi ve iki saat kadar e, reviri kapatmak zorunda kalmışlar. Sonra toparlanmışlar. Şimdi evet. açık e, bulunuyor. Evet, evet. Tahliye edilmiş ee, ve bir biçimde oradaki evet. direnişlerin yardımıyla beraber müdahaleler evet, devam edebilmiş. Evet, orayı toparlanmışlar. E, <gülüyor> evet. e, tabii eksikler bildirdiler bana. Ben de benim de olanaklarım dahilimde yani eksiklerini giderme konusunda uğraşacağımı söyledim. Arkadaşlarıma evet. ilettim. Bizim televizyumuz var. Makine mühendisleri odasının altında. Orada hı -hı. hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Karaköy'de ee, miydi makine mühendisleri? Yan yok. Bu şeve. İstiklal Caddesi'nin hemen başlangıcında hı. orada bir büyük kilise var. Ayat Riyad'a. Evet, evet. evet. Karşısındaki ara, ara, ara sokak Seyircilere giden yani yolun o başlangıcındaki sıfatlar. Peki Taner Bey evet. çok fazla zamanımız yok. Bir iki banatımız daha olacak diye tamam. Çok teşekkürler Çok teşekkürler. Durum Takip ediyoruz, haberleşiyoruz yine. Evet, evet. Ee, kolay gelsin. Çok ee, Umarım yani bu <gülüyor> böyle devam etmez ve e, insani bir şekilde çözülür. Yoksa yani çok kaygılıyız gerçekten. Evet, çok haklısız. Biz de aynı şeyi bir paylaşıyoruz. Çok kolay gelsin, edersin. hoşçakalın. İyi günler. İyi yayınlar. Evet. Yani. Sağ olun. Evet, Taner Bey'e bir kere daha teşekkür ediyoruz. İki gündür bize haberleri aktarmaya çalışıyor. Bu arada Revir'deki durumdan bahsetmişti. Bir araya çıkmamız lazım ama son olarak Revir'in ihtiyaçlarını, güncellenmiş gün itibariyle ihtiyaçlarını bir hatırlatmak istiyorum. Büyük Deniz Gözlüğü'ne ihtiyaç varmış. Çift filtreli yani profesyonel de diyebileceğimiz bu iki taraflı maskelerden ihtiyaç varmış. Çiçek sulama spreyi, çiçek sulamak için kullanılan spreyler, baret ve stateskopa ihtiyaç oldu. Gezi Park'ın içindeki <gülüyor> Revir'de böyle bir ihtiyaç listesi yayınlandı. Evet orada huzur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 bir dinleyicimiz aracılığıyla itfaiye bilimi çalışan arkadaşlarından öğrendik. Yangın söndürücü çalışma endiveni ve boş 20 litrelik polikarbonat su şişeleri de gezip hakkındaki itfaiye bilimi için gerekliymiş. Açık Dergi. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Saat 7'ye 20 var. Evet, 8'e. Pardon 8'e 20 var. <gülüyor> Bir saatten sonra öyle oldu. <gülüyor> Şimdi... Bu hafta biz köşelerimize yavaş yavaş geri döndük ama evet. köşeler de bunlar edebiyat ya da hangi bir köşe olsa, başka bir köşe olsalar da gezi parkı bağlantısı da kendilerini kurtaramıyorlar haliyle çünkü her bu şehirde yaşayanlar olarak doğrudan içindeyiz bütün yaşananların ve ortak ruh hali içerisinde çok da uzak gitmek mümkün değil zaten. Ama birazcık sesimizi başkalarının sesiyle de paylaşalım diye düşünerek bu haftanın Açık Dergisi'nin köşeleri yayınla olsun diye konuştuk o programcı dostlarımızla. Evet programcılar da zaten Gezi Parkı'ndan başka bir şey konuşmuyorlar senin de söylediğin gibi. Bu <gülüyor> hafta normalde çarşamba akşamları yedi buçukta olduğu gibi Jane Austen var. Jane Austen'ın adabı muaşeret, Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Ertuna Havis'in hazırlıyorlar bu programı. Şimdi onların Jane Austen'dan yola çıkarak kamusal alandan bahsettikleri kendi köşelerine kulak veriyoruz. Jane Austen ile Adab-ı muaşeret. Gurur ve Önyargının 200. Yılı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 Ve bu konuda bugün biraz konuşacağız. Evet bir de tabi e, sonuçta bu, bu kadar gündür bir başkaldırı bir isyan var. Ve e, bu isyanlar olurken aslında şunu da düşünüyoruz. E, sanatın, edebiyatın bu tip bir başkaldırıya bu tip bir isyana ne katkısı olabilir? E, aslında çok da katkısı olduğunu gördük. E, bu programı yaparken en başından beri Jane Austen'da bir başkaldırı var mı diye de soruyorduk. Belki hani bu sayede ona da birazcık daha çok değinmeye fırsatımız olur Gezi Parkı'nı bahane ederek. Çünkü Jane Austen'ın üstünde de en çok konuşulan şeylerden biri işte isyankar mı yoksa konformist mi hı hı. olduğu için ve bundan da daha önce bahsetmiştik bu konulara da değinebiliriz. Önce şöyle bir şeyle başlayabiliriz bu Jane Austen'ın yazdığı dönemlerde İngiltere'de çok büyük çitlenme denilen e, uygulamalar vardı ve bu çitlenme İngilizcesi Enclosures oluyor. E, ortak alanlar yani halkın işte e, hayvanlarını otlattığı, halkın ortak olarak kullandığı aslında kimseye ait olmayan yani herkese ait olan alanlar çitlenmeye başlanıyor. Bu tabii kapitalizmin doğuşuyla paralel gidiyor çünkü bu alanlar çitlenecek, halk mülksüzleştirilecek. Halk yüksüzleştikten sonra ne yapacak işte? Köyünü terk edecek, şehirlere gidecek ve fabrikalarda çalışmak zorunda kalacak. Bu alanlar gücü olanlara, sermayesi olanlara verilecek. Böyle bir durum gerçekleşiyordu. Yani bir yanda şehirleşme varken bir yanda da halk kendi alanlarından, kendi ortak topraklarından ediliyordu. Bu hani... Daha kapitalizmin en başından e, başlayan bir süreç ve hala da görüyoruz e, bütün e, dünyadaki bütün büyük şehirlerde, e, köylerde işte e, doğanın her alanında olan bir şey bu çitlenmek işte bütün alanların e, sermayeye verilmesi. E, İstanbul'da olan da aslında bununla çok ilgili. E, halk bir parkı kendine mal etmek istiyor, kendisinin olduğunu e, söylüyor. Bunda diretiyor ama e, karşısında devleti buluyor, e, kesinlikle engelleniyor bu parka sahip olması halkın. E, bunun içinde bir mücadele veriyor. Dünyanın her tarafında e, işte Hindistan'dan Fransa'ya farklı farklı yerlerde aynı tür e, bu ortak alanların yok edilmesi ya da ortak alanların belli kişilerin e, verilmesi, belli sermayelere verilmesi, dünyanın her yanında olan bir şey. da tam bunun yani kapitalizmin doğduğu, endüstrileşmenin başladığı, şehirleşmenin başladığı bu zamanlarda yazıyor. Aslında dediğimiz gibi daha önceden de bahsetmiştik Jane Austen böyle işte Fransız devriminden ya da endüstrileşmeden işte prolateryadan e, bahsetmiyor. Ama e, biz romanlarında... E, ...başka türlü, belki de başka türlü başkaldırılar, başka türlü isyanlar bulabileceğimizi söylemiştik. Fakat bahsettiği bir şey var, doğadan bahsediyor. Evet, çünkü hani tam da Jane Austen dönemi romantik akımın olduğu bir dönem... ...ve romantik akım kendi tanımı gereği bir doğaya dönüş demek. Yani aslında doğanın oldukça ön plana çıktığı eserler anlamına geliyor. Evet. Örneğin Mansfield Park'ta Jane Austen'ın romanlarından birinde Fanny doğanın karşısında romantik duygulara kapılır ve heyecanlanır gibi olur. Geceyi seyrederken şöyle der. İşte uyum, işte huzur, işte her derdi geçirebilecek, yürekleri sevinçle kabartacak şeyler. Böyle bir geceyi seyredince yeryüzünde ne kötülük ne de keder olabileceğini hissediyorum. E, yani e, aslında hatta Jane Austen gurur ve önyargıda Yeteri kadar doğaya yer vermediği için, özellikle ilk başlarında neredeyse doğadan hiç bahsetmediği için de biraz eleştirilir. Hani döneminin o romantik akımını çok yansıtmadığı için. Ama o hani dediği işte böyle bir doğa karşısında ne kötülük kalır, işte her şey düzelir bu uyum. Tam işte romantizmin bir ilkesi yani evet. bu olan işte romantizm de zaten o e, bilim ve teknolojinin hızla gelişip endüstrileşmeye karşı e, bir tepki olarak ortaya çıkmış bir akım ve Orada tabii ki seninin de belki söylemek istediği ya da romantiklerin yapmaya çalıştığı doğanın e, iyileştirici gücüne inanmak, e, belki kendini e, ona bırakmak e, gibi hisler var sanırım Jane Austen'de. Kesinlikle da. öyle. Hatta hani gurur ve önyargıda ilk başlarda dediğim gibi doğadan çok bahsedilmiyor. Hatta bunu Rosemary da yani yazdığı bir makalede özellikle altını çiziyor. Fakat daha sonra sanki hani ilerleyen... E, Bölümlerde Oğuston bunun eksikliğini hisseder gibi mesela yağmur çok önemli bir figür haline geliyor ee, hı hı. ve doğa biraz daha yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor ama e, işin ilginç tarafı aslında Jane Oğuston'un belki de doğaya en çok yer verdiği romanlardan biri Mansfield Park. Hatta bunu e, Türkçe'ye çeviren e, Nihal Yeinobalı e, Umut Parkı olarak çeviriyor ismini. Hı hı. Ve orada hem doğadan en çok bahseden roman olduğunu söylüyor... ...hem de sosyal olarak en duyarlı roman olduğunu söyleyebiliriz Jane Austen'ın. Kent ve kırsal yaşam arasındaki farklar bu romanda ön plana çıkıyor. Ama burada hani köy hayatını yüceltip kent hayatını hani yozlaşmış olarak göstermiyor Austen. Aslında köy hayatının da yavaş yavaş nasıl yozlaştığını... ...köleliğin artık yavaş yavaş köy hayatına kadar sızdığını... Ve bütün bunların altını çiziyor. Ee, bir de bir de Mansfield Park'ta şöyle bir şey var. Ana karakterlerden biri Fanny. <gülüyor> e, tamamen e, dışlanmış. Çünkü e, bir zengin bir ailenin yanında yaşıyor. Onların akrabası. Ama kendisi e, varlıklı. Yani kendi ailesi varlıklı değil aslında. Ve sürekli bir e, dışlanmışlık halinde yaşıyor. Aslında Jane Austen'ın böyle statü ve sınıf ilişkilerine değindiği yani özellikle değindiği nadir, de, romanlardan. Evet, nadir romanlardan biri Umut Parkı olması enteresan evet, isminin. Evet kesinlikle bir de hani geçtiğimiz programlarda bir George döneminden bahsetmiştik Hı. ve hani o dönemin özelliklerinden bahsetmiştin sen tam da in İngiltere'de 18. yüzyılda zenginliğin önem kazanmaya başladığı bir dönem ve bu zenginlik önem kazanmaya başladıkça e zenginler Büyük arsalar üstüne inşa edilmiş büyük evler yaptırmaya başlıyorlar. Yani bu malikaneler yaptırmaya başlıyorlar. Ve o malikanelerin de çok büyük arsaları ve bahçeleri olmaya başlıyor. Ve o bahçelerin de ya da o evlerin de daha çok büyük parklar etrafında olmalarına asıl önem veriyorlar. Çünkü onlar için bir kent estetiği daha çok... E, e, pencereden baktığınızda gördüğünüz manzara. Yani hmm. manzara çok önemli. Hani o İngilizlerin çay partileri hmm. vardır ya o yani çayın yanında güzel bir görüntü güzel bir manzara olmazsa olmazlardan biri. Ve hatta o zamanlarki mimaride e, bu önemli ve e, Capacity Brown o zamanların en önemli mimarlarından biri ve bu e, aslında Capability Brown pardon Capability Brown'un bu Lakabı capability de aslında bir kapasite ve bir kabiliyet anlamına geliyor. Bu kapasite ve kabiliyet de bir arsanın yani bir mekanın gelişmeye ve güzelleşmeye olan kapasitesi ve potansiyeli olarak çevriliyor. Bu Capability Brown'un çıkardığı bu iyileşme ve güzelleşme tabii ki sanayileşme anlamında değil. Daha çok daha estetize etme bir mekanı hı hı. ve daha güzel gösterme üzerinden. Ee, ve... E, bu nedenle İngiliz özel mülklerinin güzelliği artık bir ulusal simge haline geliyor. Yani o büyük bahçelerin, o parkların güzelliği, o yeşil doğanın ön plana çıkması, o çay partilerindeki o manzara ve onun bir bakıma da kamusal alan olması, yani halka açık olması bir İngilizlerin ulusal simgesi haline geliyor. Hatta bu Horace Walpole tarafından bir özgürlük göstergesi olarak tanımlanıyor. Özellikle 1780 yılında ve bunu Fransızların bahçeleriyle ve parklarıyla karşılaştırıyor Walpole ve diyor ki Fransızların çok geometrik ve hmm. çok kapalı bahçeleri vardır. Ve bu bahçeler ve bu parklar da aslında Fransız rejiminin otoriter baskısının göstergesidir. Oysa İngilizlerin parkları uçsuz bucaksızdır ve bu bir öz, özgürlük sembolüdür. Çünkü hani insanlara açılmış mekan, insanların e, dolaşımına e, ayrılmış bir mekan olarak bunu kodlar. Evet, bu da tabii ki e, tanıdık geliyor yani belirli evet. bir mekanı e, kapalı hale getirmek veyahut da e, açıp hem herkesi açmak hem de ee, belki o romantik anlayışta işte, işte o doğanın biraz kaotik gücüne bırakmak, uçsuz bucaksız olması. Zaten romantikler için doğanın o uçsuz bucaklığı önemlidir. Yani düzensizliği önemlidir aslında. Tabii şehirde e, belli düzenler içinde hani parklar kurulur ama e, insanın asıl özlediği o uçsuz bucaksız işte sonsuz doğadır ya da işte o sonsuz işte yemyeşil görüntüdür ya da masmavi görüntüdür. Ee, o da çok enteresan. Bir de burada bir şey daha var. Ee, işte Jane Austen o romantik dönemde yazıyor bir de o, onun zamanında neoklasik dönemde başlıyor. Ee, aslında Jane Austen bazı eleştirmenlere göre ikisinin arasında. Neo, neoklasik olmasının sebebi romantizmde doğa işte dediğimiz gibi daha kaotik ve düzensizdir. Ve ilham veren, sanatçıya, şaire, ressama ilham veren bu e, düzensizliğidir. Fakat neoklasik dönemde biraz daha işte düzen ağır basıyor. Belli bir düzen, belli bir geometri ağır basıyor. Jane Austen'da da bu ikisinin birleştiğini görüyoruz. Hani Senin ilk başta okuduğun o Fanny'nin Mansfield Park'ta doğa karşısındaki o ilham alışı var. O tam böyle bir romantik bir şey aslında. Orada kendini doğanın gücüne kaptırıyor. Ama bir yandan da Jane Austen romanlarında hani çok da böyle bir düzenli de bir doğa anlayışı vardır. Yani hem neoklasik hem e, romantik e, arasındadır. E, bu da aslında hani hep e, bugüne kadar bahsettiğimiz Jane Austen'ın o iki arada kalması. Bir e, kaosa yönelen Jane Austen var. Bir e, alay eden işte dalga geçen, yeren e, Jane Austen var. Bir de boyunlayan işte daha uyumlu sesini çıkarmayan belki biraz sessiz kalan bir cennet var belki yani o biraz dönemin iki akımıyla da ilişkilendirilebilir kesinlikle öyle bir de hani bu bahsettiğimiz o İngilizlerin işte 18. yüzyıldaki bu parklara ve bahçelere olan düşkünlüğünü bir e, ulusal mimari örneği açısından bakmak mümkün. Bu tabi işte Mansfield Park'ta da hani kendisini gösterir. Mesela Mr. Rushworth, Southern, e, Sutherton'daki evinin bahçesini ve çevresini nasıl güzelleştireceğini uzun uzun anlatır. E, ve hani bu artık İngilizlerin bir ulusal mimari örneğine dönüşmüştür. Ama mesela hani bunu alıp da günümüz bağlamında düşünecek olursak bizde neredeyse tam tersi. Bizde sanki biraz daha böyle Osmanlı'dan kalma hani dönemini e, çeşitli büyük e, ve devasal yapılarla e, ölümsüzleştirme Hı -hı. tutkusu var gibi görünüyor. Hı -hı. Hı -hı. Fakat hani bu öyle olmak zorunda da değil yani bu başka ulusların bağlamında çok farklı bir şekilde de kendini gösterebiliyor. Yani parklara ve bahçelere olan e, tutkuyla, Hı -hı. doğaya Hı -hı. işte şehirde yer vermekle, doğa işte tutkunlarının sesini dinlemekle vesaire... Böyle de aslında bir e, otorite ya da güç sembolüne dönüştüğü olabiliyor. Evet, e, otorite ve güç demişken e, hani Jane Austen'ın e, çok da hani romantikleştirmeyelim aslında. Çünkü hani Jane Austen e, burada belki bugün yaşasa gidip Gezi Parkı'nda <gülüyor> kamp yapmazdı belki. <gülüyor> o da e, doğru. Yani hem en başından beri Jane Austen'ın daha... E, Apolitik olması. Apolitik, e, evet. apolitik olmasının yanı sıra birazcık daha hani içine kapalı ya da e, kuralları biraz e, içselleştirdiği bir yanı olduğundan da e, bahsediyorduk. Fakat e, şöyle de bir şey var. Hani en başından beri bu e, gezi parkı direnişi için de çok söylendi. En büyük e, direniş silahlarından biri mizah. Evet. E, ve bunu herkes yani işte karikatürcülerden. E, ben, politikacılara kadar herkes artık kabul etti işte köşe yazarları herkes bundan bahsetti. Bu mizahın gücü elbette ki e, çok edebi bir güç yani edebiyatın da e, en büyük güçlerinden biri özellikle de e, baskı altındaki ülkelerdeki edebiyatın en büyük güçlerinden biri e, o mizahtır ya da o, o sivri zekalı işte ironidir ve biz hani en başından beri Jane Austen'da bu ironinin çok olduğunu söyledik. Mesela Mansfield Park'tan bahsettik. Mansfield Park'ta bir karakterden bahsederken işte evde pek bir işte lady, evde işte aslında evde yaşıyor. Yani bütün hayatı evde geçiyor ama evle de ilgili bir şey yapamıyor. Çünkü eğitimi... Onu öyle kısıtlamış ki güzel görün kenarda otur yeter süs bebeği ol diye. Yani aslında hayatı evde geçmesine rağmen evde de bir yaratıcılık ya da bir yapıcılık kullanamıyor. Ve Jane Austen onu öyle bir şekilde anlatıyor ki içten içe sivri dille alaya alıyor. Aslında hani bir yandan şunu da gösteriyor yani hani bu kadınların eğitimi onların Böyle yapıyor yani hı hı. E, siz onları eş, anne olsun diye eğitiyorsunuz ama bu kadınlar gerçekten yararsız objeler haline geliyor. Bunu tabii Jane Austen böyle e, sesli söylemiyor ama o alaydan bunu anlıyoruz. İroni yani zaten gurur ve önyargıdaki o ironi e, Elizabeth ile Darcy'nin konuşmalarında sürekli o atışmalar e, birbirlerini... Daha doğrusu Elizabeth'in alaycılığı özellikle Elizabeth'in annesinin sadece evlilik düşünen kızlarını işte zengin biriyle evlendirme peşinde olan bu, o kadınla Jane Austen'in yaklaşımı yani alaycı yaklaşımı aslında Jane Austen'deki o mizah ve başkaldırıyı gösteriyor. Yani aslında şöyle diyor pek çok eleştirmen Jane Austen baş başkaldırır diyor yani hmm. şu anda anladığımız anlamda bir direnişçi değil. E, kendi el verdiği, kendi geldiği koşulların da el verdiği ölçüde e, bir e, direnişçi belki. Yani e, sessizce baş kaldırıyor. E, Yani Zaten 18. yüzyıldaki düşünürler, canlak ve önemli düşünürler, canlak ve Jean-Jacques Rousseau e, zaten kadının eğitiminin huyu iyi huyu geliştirmek olduğunu söylüyor açık açık nostında romanlarında bu düşünürlerin dediklerini biliyor zaten baştan söylemiştik çok okuyan bir yazar olduğunu açıkça belki eleştirmiyor bu düşünürleri ama içten içe bu kadının bu durumunu işte iyi huylu olsun diye eğitilen kadının vardığı noktayı içten içe eleştiriyor yani o açıdan gene belli bir miktar baş kaldırı ve direniş bulmamız <gülüyor> mümkün Jane Austen'da. En azından bu konuda Jane Austen'a hakkını vermek gerek. Çok haklısın. Hani bu kadınların temsili konusundaki o ironisi daha önce de söylemiştik. Birçok eleştirmen tarafından aslında belki de yanlış okunuyor. Hı. Yani o kendi biraz da örtülü ironi Hı -hı. Çoğu eleştirmen tarafından a işte kadınları tek tipleştiriyor. İşte kadınları sürekli belli kurallara uymak zorundaymış gibi Hı -hı. gösteriyor. Eninde sonunda bütün romanlarının sonunda evlilik olması işte hani kadınların o zamanlar ki e, sosyal statüsünün ancak evlilikle e, bir yere varabileceğini düşündüğünü gösteriyor ama aslında Austen burada bir ironisi var ve o ironiyi görebilmek gerekiyor. Evet, evet mesela bu akıl ve tutkudan bahsetmiştik geçen hafta. Orada bir Lady Middleton var. Oradan mesela Lady Middleton'dan bahsederken şöyle diyormuş. Masasının zarafeti ve ev düzeniyle gurur duyar. Yani, Ama bunu öyle bir şekilde söylüyor ki e, e, hikayenin geri kalanında işte Lady Middleton'ın çok e, yararsız bir insan olduğunu aslında öğreniyoruz. Yani alay ediyor aslında evet. onun sadece masasının düzeniyle gurur duymasına. Bir de şöyle bir şey var. Romanları ilk yazıldığında hani gelen yorumlar nedir? Mesela Gurur ve Önyargı'da yeteri kadar doğadan bahsetmemekle suçlanmış. Evet. İkna Persuasion romanını da yazdığında bu da İkna adıyla Kırmızı Kedi Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş çıkan eleştirilerden biri basıldığı yılda. Romanın pek çok iyi tarafı olsa da sunduğu ahlak bir romanın bu romanın başarıları arasında sayılamaz diyor yani romanı biraz ahlaksız buluyor sebebi de şu gençler e, iş akıllarından geleni yaparsa e, içinden gelen insanla evlenirse iyi sonuçlar çıkmayabilir ama bu romanda sen e, aklından geleni yap içinden geleni evlen deniliyor diye roman eleştiriliyor Aslında düşünün ki o zamanda bu bile yani istediğin insanla evlenme özgürlüğü bile bir özgürlük kabul edilmiyor ee, Jane Austen de hani bu romanında böyle e, radikal bir e, mesaj verdiği için eleştirilmiş. E, tabii bunlar e, şu anda süre giden direnişin yanında e, hiçbir şey çünkü gerçekten sokaklarda direniş oluyor. E, bu, bunun da tabi hani tarihsel bir e, önemini e, ileride belki daha çok hani edebiyatta da göreceğiz, sanat eserlerinde de göreceğiz gibi geliyor bana. Ama en azından hani. Hani ta o zamanlarki gençlerin işte istediklerini yapma, istedikleri kişiyle evlenmeleri durumu ne kadar absürt görünüyordu. Şimdi belki de bizim Gezi Parkı'ndaki gençlerin istediği şeyler çok absürt olarak nitelendiriliyor. İnşallah yıllar sonra bizde bunların ne kadar komik zamanda böyle şeyler olmuştu. Fakat artık bunları çoktan aştık gibi evet, cümleler... e, gençlere. E, biber gazı atıldı, bir parkı korumak istiyordular. Ne kadar e, enteresan diyecek duruma gelir inşallah. İnşallah, evet. E, diyerek e, bugünkü programımızı da yavaş yavaş kapatalım. Biz Jane Olsun'dan konuşmaya ve gurur ve önyargıyı almaya biraz daha devam edeceğiz. E, haftaya görüşmek üzere. Şimdi programın e, muta takışının sonuna geldik. Ama biz yine de buradayız. E, birazdan da bir Manuçağı parçası ile kapatacağız. Çünkü evet. ilk sen söyledi ki biraz önce bir destek mesajı atmış Twitter evet. üzerinden. Buradaki polis şiddetini durdurun. Türkiye'deki polis şiddetini durdurun. Diye seslenmekte. Antikapitalist hareketin en Müstesna seslenilen biz evet, Aynen öyle Sağol şu an 20.02 ve e, bu süre için aslında internetten biraz baktığımızda meydanın daha doğrusu Gezi parkında gittikçe kalabalıklaştığını görüyoruz Peki küçük bir notla bitirebiliriz şimdiki yayını Kent hareketleri de gördüm ben ama etrafta dönen bir e, şey aslında merhaba direnenler diye başlayan evet. bir mektup diyebiliriz Özetle pasif bir trenin sergilediğimizi ve bunun yorucu bir süreç olduğunu unutmayın diyor. Başınızı dik tutun ve iyi durumda olduğumuzu unutmayın. Muralinizi bozmayın demiş. Evet bir arada durduğum sürece bir şey yapmaları mümkün değil. Ellerindeki tek silah korku. Drenişin ana merkezi Gezi Parkı. Gezi'de insanlar kötü parkında değil. Gaz bombası atıldığı zaman panik yapmayın. Bir de trenin çantanız olsun. Gaz maskesi artık herkesin yanında. Ama sandviç, su, telefon şarjı belki bir kazak ve fener diye de belirtmişler. Başınızı dibinde tutun ve iyi durumda olduğumuzu unutmayın dedikten sonra Açık Dergi